Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 15. Cüz İsra Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye Kolunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya da kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkacak. Çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemik kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müşteler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye, Gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde de insana, açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse, kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse, başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz, bir Rasul göndermedikçe, azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine, iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa, orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke, helake müstehak olur biz de oranın altını üstüne getiririz Nuh'tan sonra nesillerden nicelerini helak ettik kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir Kim bu geçici dünyayı isterse burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz sonra da onu cehenneme göndeririz Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır? Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar, daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara öf bile deme, onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki, Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açıkta olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de, kısar da. Şüphesiz ki o, kullarından haberdardır. Onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda haksızlığa sapmasın. Çünkü o yeterince yardıma masar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir, hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü, Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma, sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu, sadece onların haktan uzaklaşmalarını artırdı. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da aşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah, onların söylediği şeylerden münezzehtir. Çok, çok yücedir. Yedi gök, Yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken, yepyeni bir yaratmayla diriltilecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir, isterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defada, bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de, Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zanlı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, inanmayanlara karşı sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan, insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, Dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da zeburu verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa, hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere dişi deveyi vermiştik. Ama ona inanmayıp kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana, Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır dedik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenen ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz.'' Hani beleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi. Ve ekledi, şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki, eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu, Git, onlardan kim sana uyarsa, Cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle terkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki, benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren rabbinizdir. Doğrusu o size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık Neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olaraktan namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin.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 zalimlerinse sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. Deki herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. Deki ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için, İns ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, ''Sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız.'' Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çağal çağal nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça yağdırmalısın. Veya Allah'ı ve melekleri şöyle karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki... Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi, vahiy geldiğinde, insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı, elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. O kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve saar bir halde yüzün koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla diriltilecekmişiz öyle mi? Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler, inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik dokuz ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona ey Musa demişti. Senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi. Çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına yurdunuzda oturun. Ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye sureler ve ayetlere ayrılmış Kur'an yaptık, peydel pey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere hakkın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar ve Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın, hangisiyle yakarırsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki, İnsanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin, içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için, kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için, bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz... Oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan ashabı kef Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. ''Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakar mıyız? Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?'' Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın. işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan, güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa, Mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdıkta birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz, içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse, size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da, sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar, eğer sizi ele geçirirlerse, ya taşlayarak öldürürler, ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında asabı ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, ''Üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız.'' dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, Onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizinci köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğum takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha ilave ettiler. Deki ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi O'na aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O'nun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınakta bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, diriyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara içinden ırmaklar akan adin cennetleri vardır. Onlar orada ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler, altın bileziklerle bezenecekler, orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişirini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben servetçe senden daha zenginim. ''Nüfusça da senden daha güçlüyüm.'' Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi. Ve şöyle dedi, ''Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülsen bile hiç şüphem yok ki, orada bunun yerine daha iyisini bulurum.'' Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, ''Yoksa sen?'' dedi, seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin, senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi çardakları yere çökmüş haldeki bağ uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk, hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerde onu emen bitkiye karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi de hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, ''Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz.'' Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, Vay halimse, Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şeyi bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin, ne yerin yaratılışını, ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar, fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılmaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz Rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama yiyeceğimizi getir, gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük dedi. Genç, ''Gördün mü?'' dedi. ''O kaya'nın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir.'' Balık şaşılacak şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, işte aradığımız buydu.'' dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. O kul, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin, İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin dedi. Musa, inşallah sen beni sabreder bulacaksın, senin sözünden dışarı çıkmam dedi. O da, eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şeyi hakkında bana soru sorma diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, içindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Kul, Ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi? dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuğu arastadıklarında okul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha gerçekten sen fena bir şey yaptın. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru